<gülüyor> şer'i durumunu, şer'i şekilde nasıl olacağını anlatmıştık. Şimdi elimizdeki de bu mevzuya müzik. alışmak için biraz geçen haftaki dersten bahsedelim. İnsan kıyametin şeyini, haşrın hem ruh hem de beden olarak edeceğini anlatmıştık. Burada şu omurda kemiğinin en son kemiği ne derli evi e, evi kemiği kürmüyor. Öbür kemikler kürmüyor. Ama yine 300-500 senedir daha da ölçülmüş kemikler bunda da bak o kemik kür yani. bir şey yok, ceset yok, ancak bazı maddeler çıkmayacak, ancak ceset pekiyor, yani onu e, Bu insan bu kemikten tekrar girilecek. Nasıl? Orada onu ne Nurbaki mi? Herkesi hem doktor onun ne? Şu hem de bir bilahatçı. O oksijen molekülü <gülüyor> verilenken o kimin tekten neşmini muhafı olacağını ki, ki, kitabında yazıyordu. Şu halde insan tamamıyla dağılıp çözülse bile ecdai aslesi vücudunda bunun asıl kemik, asli beden, as asli kısımlar var, bir de Allah'ın kısımları var. Yok olan kısımlar. Yani, evet. Haleti onun tekrar Allah'ın onu tekrar, Allah tekrar dirilteceğini ve eski iş çekmesi söyleniyor. Biri biliyor. Yine ki kıyamet suresinde insan kemiklerinin Toplayamayacağımızı sanıyorlara yani İslam dininin muarızları yani küren e, kemik bir daha nasıl girilir diye tembel şüphelişiyorlar. Allah diyor ki ya biz, biz sizi yoktan var ettik ettiğimize göre yani, elden mevcut imanı olduğuna göre bunu tekrar girip diyemeyeceğimizi zannediyorlar o muarız için soruyor Allah ona yani şunu söyleyeyim insan ve hem madde hem mana olarak da, ruh oraktan tekrar olacak. Şimdi Hazreti Pir burada e, fakirine bazen çok sık kullandığı beyitten cevap veriyor. Şimdi bu mühim he, diyor ki biz e, nitekim kıyamet suresinde insan kemiklerini toplayamayalım sanıyorlar. Evet. Biz onu parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. Şurada şu, parmak ucu, derisi sol üstü bir şeyde Tekrar geldiği zaman yine aynı izleri doluyor. İnsan en büyük mühür içine, mühürle eteği, imza bilmeyenlere sol baş parmağı bastırılardı. Evet, biz onun parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. Yine diğer bir ayette, insan kendisinin başı boş mu bırakmayacağını zannediyor. Allah yarattığı konu, yine... Uzaktan da olsa kontrol ediyor. Hadi şimdi Hazret Pirin. Hangi tane yere sokuldu da bitmedi? İnsan tanesi hakkında bu şüphe nereden geliyor? Buyurulmadadır. İnsanı ister yere gömsünler, ister denize boğursa, ister hayvan yese. Nihayet yine kainatın içindedir. Kainattan dışa bir yol Zaten bir kainat bırak. Dünya içindeyiz. <gülüyor> Yine bin bir met ve cezirli, bin met ve yeni artlaştı, yani yeni nesil bilmez, denizlerin gelgidi. Yani, o konusunda da denizler, her gün 50-50 dakika patlar, bir gelirler, bir giderler. Ta, kilometreyle gelirler, kilometre gelirsin, geri giderler buna. Eski met ve cezirli denirdi, gel git. Yine metlek cezirle, umumi kahanata karışıyor. Oradan tekrar nema bulmayacak, nereden içim e, nereden kesiyoruz? Allah her şeye kadirdir. Bu da orada bu şeyi biraz da parlayın. Hangi tohum yere atıldı da bitmedi, neşvinuma olmadı. Bir ağacın çekirdeği hani atın o, o tohum yerde büyüdüğü zaman Yine aynı ağaç, aynı tadında, aynı şekilde, aynı renkte meyvasını veriyor. Demek ki kaybolan bir şey yok. Haşırda da, yani tekrar dirimede de efendim, e, insan beden ve ruh olarak dirilecek. Nasıl hafif peygamber beden ve ruh olarak miraca çıktıysa, insan da tekrar dirimede beden ve ruh olarak dirilecek. Şimdi bu Kelahat'ın hükmü. Bir de e, bunun tasla bulguyu anlatım var. Mevlana şu mesnevilerinde sabahleyin kalkınca nasıl aklımız başımıza geliyorsa herkesin canı da tekrar bedenine adet edecektir. Uykuyu yarı yarı ölüm diye tabir ederler. Uyuduğumuz zaman birim yani kendimizi bilmeyiz. belirli zamana kadar sabah yine o dediğim, ben buradayım direktten gene seni uyandırır, u uyanır. Eğer bir, mevk, e bir ölüm yoksa o seni gelir gene uyandırır. <gülüyor> Öte bizim uykumuz ve uy uy uy uy uy uy uy uy uyanmamız ölümle haşiyon İki şahididir. Uyku, ölüm, yeniden uyanma, efendim, ruh, ruh olacaktır. Bu da haşrın küçük bir numunesi. Sonra cenab bir Pir ve kıyametin bu alemde her şeyde her an hukuka gelmekte olduğunu beyan ediyorlar şöyle kainattan her gün bir kaymağın kopuyor, her an bir kaymağın kopuyor. Geçerinde anlattım. Yıldızlar dağılıyorlar, dönüyor, bitiyor. Ömür bitince dağılıyorlar. Zerrelere ayı patlama oluyor, zerreler dağılıyor. İçindeki güç bir iki oluyor, üç bir iki den patlıyor, dağılıyor. Bu dağılan parça. Başka yine başka dağılan parçalarla birleş birleşiyor, yeni bir yıldız meydana geliyor. Yani her ölümün sonunda yeni bir doğum olur. Bu bütün kainatta böyle astronomiye ya ümütinde melek olan arkadaşlar bilirler yıldızlar. Güneş şimdi 100, bütün ömür 100 yaşındaysa 60 yaşında yani ömürün tamamı olmuş. Güneş de bir arada gelecek gücünü kaybedecek, kesilecek. Ama içindeki enerji toplanıp toplanıp toplanana bir gün o kapına sıkmaca patlayacak. O etrafa dağılan zerreler, başka dağılan zerrelerle yeni bir toplamla yeni bir yoluza girecek. Yani her ölümün sonu bir doğum, her doğumun sonu bir ölüm. Kıymet, devamı oluyor. Kayı hala Öyledir. Güneşin devre bir yıldızda patlaması neden gel. Güneş sisteminin öyle söylüyorlar. Bakalım yine o tünel açıldı, o tünelden yine çıkacak. Şöyle ki, erbabı tasavvuf, yani tasavvufla uğraşan insanların her şeyin bir halin, diğer bir hale inkilaf ve intikal, i̇nkilaf, inkilaf, değişim. Değişme. İnkılap yani ığına, iğlenir. İnkılap dersen köpek olur. İnkılap. Ve intikal. Hal mi? Bir halde bir hale geçir. Bir yere geçmek. Yani bu yada şöyle gitmek falan gibi. Bir ölüm ve haşir olaraktan e, alıyorlar. Mesela Kanın birçok haller geçirerek nihayet süt olması, insanın muhterif hallerden geçerek en mükemmele şekli alması, yani bir varlıktan diğer daha üstün bir varlığa erişmesi, bir ölüm ve İlk halinden ölüyorsun, daha mükemmel bir halde geçiyorsun. An, burada mühim olan andır. Kim, cenab Cenabı Pir, insan bali olunca, akıl, akıl elbine er başlayınca çocukluğu ölür. Herhalde genç bir bir insandan çocuk tavırları beklenmez. Beklesi günün çocuk. Çok yaşlı bir insandan da yeni çocuk muhavulması yapan o da ayıp olur, çizkin olur. Her, her, her, hatta insanın her hale göre gidilmesi de normal. 15 yaş, 20-30 yaşında giydiğimiz gi, giydiğimi şekilde 50-60 yaşlarımızda giymeye kalsa yürüyüş oluruz. Plaj elbisesiyle caddede gezmeye kalsa şirkin. Gene caddede gezdiğimizi seyredip denize gitsen gene şirkin olur. Yani her zamanın bir hali vardır. Göre ki bu intikal her şeyin derin bir tekamüle doğru gitmekte olduğunu bildirmektedir. Meseleyi daha e, esaslı anlayabilmek için ölümle haşkın en güzel ifadesini bulduğu şu mesnevileri teklif edelim. Yalnız şimdi okuyacağım şeyi reenkarnasyonla karıştırmayın. Satereenkarnasyonla sanan hakiki bir şey değil. Fakat reenkarnasyonla Yoncular bunu da realkasyonuna katıyorlar. Ben cemaat edeyim. Yani cisim, taşkaya. Bizim cansız dediğimiz, onlar da canlı aslında. Yani taşkaya dediğimiz şeyler de canlı. Öldüm, nebat oldu. Taş ve kanekten geçti, nebat edildi. Devir Devir ama şeydeki yani, hareket, dünyanın geçirdiği o sapana böyle benzer. Ne yap doldum. Ne yaptıんだ hayvan mezhebesine geldim. Şimdi tabii ki taş toprak o bir yere çakılır bir şey büyülür bu filmde. Demek daha üstün bir bağlantı. Yani doğal, büyür, Türk yani canlı canlı bir de daha canın darmaya değişme halinde doğumken nebat oluyor bir de ölüm var bu da tam bir teker bir bir fark. Oradan hayvanla nebattan da böyle hayvan merkezine geldi. Hayvan şey nebat Doğuyor, bürüyor ama doğduğu yerde bir Biri gidemiyor, siyah edemiyor. Hayvan öyle değil. Hayvan e, Bir yerde nebaten büyümesi Tabi şartlara bağlı. Evindeki çiçeği sul sulamasak O, o, o çiçek ölür. Demek oradaki çiçeği hayata Senin eline bağlı, senin alakana bağlı. E, e, hayvanlar, hayvan da doğar, büyür. Hareket eder, yer içer eee kendileri kendi arar. Abla veya avladı dese. Yani hayvan nebahata göre daha bir hareketli, e, bazı alışkanlıkları, aradan gelme bir alışkanlıkları vardır. Mesela bir bir arıya, bir arı yuva yapmayı ne deriz? Bir alışkanlığı var. Karınca o yuvayı kat kat kat yer gibi karınca görüyorum. O Nereden öğreniyor? Onlar da soydan gelen şehre ve geziyor, gidiyoruz özgürlüğünü kendi arıyor, gidiyor, evini depo ediyor. O kış günlerinde onu yiyor. Bir de onu bozulmasın diye ağzından çıkardığı bir sıkıvıyla kapatıyor. Bozulmasın diyor. Bir sine gülüsü görse onu hemen toplar gidiyorlar. Ve toplarla halı götürüyorlar, merasimle götürüyorlar. O koca sine, merasimle götürüyorlar. Ve yuvaya sokuyorlar, kanatları gibi bir zamanda kopartıyorlar kanatlarının içini, öyle götürüyorlar. Bunu hayatımın için, diyor, sahi, sahi değil mi var, görüyorum. Herhalde çalışıyordum, 3-4 e, gün, yani 5-6 gün gece sabahlar kadar çalıştım. Ama etrafıma bir hayvanlar grubu kaplıyordu. Cins cins, vahşi böcekleri, 40 ayaklar bir ne yok beni koru sefa yolda artık bütün korkuyor demiş oldu diye birçok insan hep seni gebert, berdi yani, Ondan korkuyor niye ber işe dalıyorum, sağda solda bir şey var ne bir şey var gitmiş yaptınız işte öylece geliyordu geçti gün gece her şeyi bir, bir şey burada bitiyor işte bitmek zor. Bakalım ne oluyor yeni pek şey oldu oldu öldürdü. Koşu koşuyor, kukurkurt hayvanlar falan. Mecaben içinde küçük bir alan var Neyse sabahleyin baktım ona eşlik bir kere bıraktım şöyle, bırak takacak. Düzenlik ama 35 6 geçiği düdüğünü kıtmamışım. Bakın bir karınca geldi şöyle. Tıraşta dolaştı aralarında. Sonra bakın ana şu iki ayağa şöyle iki ayak atı şöyle el şöyle şöyle yaptım. Hmm. Baktım ambeşim hmm. de baktım karınca odusun geldi ne var ne yap hepsi hmm. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat bir saatide kendini kendini toplamak beri sürdükte de, bitirdi. Kimisi küçüklerini kendi al al al gide demek ki bu bunu, bunu karıncalar kal bitiriyor nereye duvarlarda kışın yiyecekler yani tam yattım olur. Neyse. Demek ki hayvanat, hayvanlık nebatlıktan daha üstündü. Efendim, hayvanlıktan da ölüp insan oldu. Derler ki, derler ki nebatlıktan hayvaniyat etmişmiş, hurma acili olur. hayvanlıktan insan, kişide devel olurmuş. Öyle duydum. Bir hamle daha, Yaparak insanlıktan da ölecek. İnsanı kamil ve nihayet mübelekiyet bir derecesi vermeyecek. Kamil daima negatiften pozisyon İyi de. Şimdi bize şimdi şu baş arkasında onu, da, onu da okuyacağız. Şu halde insanın derece derece tekamülü, onun varlığından daima bir kıyamet ve haşin vuku bulması demektir. Demek ki, insanda bir haşin içerisinde ama o büyük kıyamet başka, o topyekin kıyamet. İşte ölümden evvel ölüm, yani Muhti Muh hadisi, ölmeden evvel ölür. Bu, Bu ölüm, Tabii ölüm değil, yani bizi mezara götüren ölüm değil, nefsi, nefsin ölümü, nefsi öldürmek, nefsi öldürmek. Ölümden evvel ölmüş, sırrına ulaşarak bütün hakikatlerin tecellisine yürüyebilmek için insanın birçok kıyametle ve haşirler geçirmesi demektir. Bu genel bir şey, nefsin öldürmesi. Öldürür. Birçok yerde öldürür. Ama bizim Mevlevi yerde, Mevlevi yolunda nefis öldürülmez. Ama ölümlerinde beter olur. Ölmediğinde bin peşvan Çünkü onu adam edersin. Nefsi adam edersin. Onunla faydalanırsın. Evinde bir atım var değil mi? Artık huysuz. Canım bir geldiğini buraya Gittiğini buraya. Onu öldürürten kurtulsun. Yoksa o, o, o atkını terbiye ederekten ondan faydalanır Ondan Onu terbiye edelim, ondan fayda. Nefis de öyle. Nefsi öldürdüğün zaman sana faydası olmaz. Ölüğün nefsin sana fayda da gelmez, zarar da gelmez. Ama o nefsi terbiye ederse, ölümden de beter edersem, aç bırakırım, susuz bırakayım, dövürüm, söyle, onu, onu, onu adam edelim ve ondan faydalanıyorum. Bugünkü maddi medeniyet, nefislerin, nefislerler de neydi? Ben bir şey buldum, sen beni kıskaldın, nefsi öldü, daha bir, bir şey öldü. Mesela tekerleğe buluştuk, tekerlek değil ki, arama tekerleğe, müthiş bir buluştu. Şimdi basit, yani tekerlek değil mi? Müthiş bir şey. İnsanlar eşyalarını alın, onları seçmeye başladılar, hakları etmeye başladılar. Bunun gibi bir, bir tekerleğen bunun dahi nefsadidir. Karşındaki düşmana daha çabuk hareket eden vasıtayla bulmak. O da nefis işi. Ama bir terakki, Değil mi? Bugün e, tekerlek her, her yeri kullanıyor. Bunun gibi. Nitekim Cenab-ı Pir bir mesnebesinde Hz. Peygamber o eşsiz dereceye erişmek için yüz kıyamet gördü, buyurular Yani Hazreti Peygamber de birçok merhalelerden geçmiş. Doğdu. Babası yoktu, öldü. Babası daha doğmadan öldü. Babasızlığın acısını çiftti. Çocuk araydı arar, da arar. Şimdi birbirine ayrılmış ailelerin Çocuklar, çocukların yanında kaldıysa hep ya baba hastalığı vardır. Hep ya babanın yanında kaldıysa hep anne hastalığı vardır. O bir merhaledir. Onun korkun başkısında bir merhaledir. Yine mutasavvıflar, hayatı ve mükevbenatı, yani içindeki bütün varlıkları her an değişen sü sü sü sürekli bir Oluş kabul ederler ki doğrudur. Her an bir kıyafet kopuyor. İnsan türlü şurada bile bir kıyafet iç içerisindiriz. Nefes veriyoruz. Tamam, <gülüyor> Bitti. Şükür, yaşsa bir, bir an bu. Öldük. Nefes verdik, öldük. Arkasından yine nefes Bu, yavan edip gidiyor. Bu, biz her an ölüyoruz, her an diriliyoruz. Ne zaman kadar, belli bir zamana kadar. Ama her an ölümüş, ölüyor, ölüyoruz, yerinden diriliyoruz. Aynı bir suyun akışı gibi su akıyor ama şu, Bu yerdeken şöyle geçiyor, buradan buraya geliyor. Bu daha emimmiş gibi, daha eminmiş gibi oluyor. Hatta bakın deniz, deniz, deniz dalgalan bir denize bakın. Bir tahta parçayı atın dalgalan denize. Daha desiz ki dalga sahile doğru geliyor, sahile, sahile doğru gelmiyor dalga. Olduğu yerde kopuyor zıplıyor, dalgalar onun sahile geliyormuş gibi. Halbuki dalga da sahile gelmiyor. Ya yani o dalga hareketi geliyor sahilde, yoksa su olmayır duruyor aslında. Dalga temadü ettiği için açıklaki sular ağır ağır da olsa yani denizin hareketine göre değil de çok daha batı bir şekilde sahile geliyorlar ama o denizdeki işte, hareket hızlı hızı gibi değil, daha bâti bir hareketler geliyorlar. Bu da e, denizin de her an çöktüğü zaman öldüğüne tekrar kabardığı zaman hayat gösterir. En salik, salik bizlere sürükler Bu yolun yolcuları. Yani seyri sülüka girmiş olanlar. Hepimiz burada seyri sülüka girmişiz. Bunun da bunun da farkında olalım. Hareketlerimizi ona göre edelim. Sen her lasta <gülüyor> ölü girebilmesin. Bunun için Mustafa, dünya Mustafa Hazreti Peygamber, dünya bir saattir. Cümle alem her an fena buluyor. Fena bulmak yok olmak yok oluyor. Fena oluyor ve tekrar peyda oluyor. Tekrar meydana geliyor. Mümkünattan, mümkün, mümkün olabilen her şeyden her bir şey daima giyinip soyunmada. Yani her an şekil değişmedi. Fena ve bakadadırlar. Yok oluyorlar ve tekrar ebediyete gidiyorlar. Ölüyorlar, diriyorlar. Ölüyorlar ki. Bu çok hızlı olduğu için biz bunu hiç olmuyormuş gibi zannediyoruz. Halbuki, oluş daimi. Oluş daimi, hızlı olduğu için Allah onu çok hızlı yapıyor. Ölük diye tekrar bilinmemesi, bilinmemesinden korkuyor, bilinmemesi için. Halbuki, her an olduğu için biz devamlıymış gibi zannediyoruz. Fakat, biz onun duru gibi görüyoruz, ömür bir akarsu gibi daima yenilenmektedir. Nasıl su dağlardan, ovalardan, denize geliyorsa, insanda her an yenilen, su, aynı su zerresi aynı yerde kalmıyor. Oradan başka bir yere, başka bir yere bir şelale olup dökülüyor. Ve hatta da daha ovaya iniyor, ovadan bir toprağa veriliyor, topraktan da o toprak sunuyor. Yani her an o da hal değişti. Fakat biz cesedimizin müstemirle, yani devamlı olarak... Bakalım, müstemirin, müstemirin... Bak bakalım, müstemirin, ne yapalım. Sürekli olarak da, daima olarak da... Her bir şey daima dini kuyumada ve fena bakıyor. fakat. Biz onu durur gibi görüyoruz. Önümüzdeki bir akastro bir yerin emektedir. Fakat biz cesedimizin müstemirle daima bir hal üzere devam ettiğini zannediyoruz. Farkında değiliz. Çocukluk büyüdük, ama büyüdüğümüz farkında bile varmaktadır. Daha büyüdük, genç olduk, yaşlandık. Yani ölüm zamanına geldi. farkı Ölüm... Ölüm geldi, şaşırıyoruz zaman geçmeymiş, farkındaydınız. Herkes şey okulun süratı oluyor, biz okulun süratı takip edemiyoruz. Okulun süratı oluyor her şey. Bunun sebep, Halik'in hak etmesinde Halik Allah. Yaratmasındaki lahzavî sürat, o andaki sürat. Okuyor süratı ki, kızın farkında değil. Hani hız sarhoşluğu vardı biliyor musunuz? Arabaya binerseniz, ne kadar hızlı gidersiniz, Farkın mesafe çabuk alır, farkında olmazsa ona hız karpuşluğu giderir. Aldığım bilemezsin. Hız karpuşluğu. Burada da zaman çok geçer ki, büyüdüğümüzün farkında bile varmış. Zamanın geçtiğinin farkında varmayız Minik Dinlerin nitekim ucu, ateşli bir hücubu süre çevirirse, bir evde gittiniz, bir elektrik lambası ateştebilir. Şuraya çevir, geç aynanın karşısına <gülüyor> daire görürsün. Halbuki o her an e, de, hareket ne kadar hızlı olursa, aynadaki akis çember o kadar çok olur, daha çabuk olur, daha daha muntazam olur. Biraz ağır ağır çevirsen, nokta nokta, Onu, o noktaları bileştiğin ama çizgi olur. Çizgide sana çember gibi göründü. Evet, dinle var, elektrikler muhakkak vardır. Zerzele korkusundan, kendi yanı başınıza tutuyor. Onun çevirin bakın, daire göreceksiniz. İşte biz bunun gibi daima bir Galatasaray his içindeyiz. Galatasaray, işte içi derdi Galatasarayız. Duyuşlar diye aldım, aldanma duygusu. O, hızın farkında var O husum farkında değiliz. Ateş o zaman görüyor, daima kaliteli. Sen Tanrı'yı perdesiz görmek. Gene Tanrı kullanmışlar. Allah Allahsına kullanın. Allah diye. Sen Allah'ı perdesi görmek. İstersen iradi ölümü seç. Kendi iradenle ölmeyi seç. Yani bahsettiğim muhtikabli enten muhtikabli nefsini öldürerek de bizim yola göre de nefsini e, avucun içine alarak da terbiye ederek de, seç. senin mezara götüren ölümü diye örülen insana fayda gelmez. Fayda gelmez. Ama o öldüğünü onu mi de o da et. Ondan Nihayet Mevla'na haşrı inkar edenleri bu inkarına karşı sen cemaat halindeyken, sen daha casit toprak, toprak halindeyken sana İnsanlığa göstereceğini söyleselerdi, bunu elbette inkar ederdim. Ya yani ben şu taş toprak iş hareketi çekir ben kainatın en yüksek seviyesine çıkacağım mı deselerse inanır mıydın? Bir taş toprak en yüksek seviyeye çıkar mı? Bu çıkmaz o zaman. işte senin bu inkarın haşiyen sübûtuna deravet eder. Yani haşrın mevcudiyetine, sahabil oluşuna delildir. Şuraya kadar belli eczahlardan anlaşılıyor ki haşr hem cismani hem ruhani. Yani hem cisim olarak da hem ruh olarak da haşr var. Ancak haşr olman keset Dünyadaki cesedin aynı mıdır? Yani haşırda ceset itibariyle ben kendi unsurumu tamamen bulacak mıyım? Bugün hal miyim? Yoksa başka birinin cesedinde mi falan olacağım? Sorusu var insanlarda. Yoksa ceset tabiat aleminde türlü gizli başlar. İşte Ev, ev, ev, ev, ev, ev, ev, evlenmek demek de ev birleşme, başka şeyleri birleşme. İnsan vücudu da başka cesetlerle birleşip bir hali ama yani bir karışım mı olacak? Olacak. Korkusu var insanlarda. Yaparak başka posturlara karışacak mıyız? Aşağıdaki meslevin bir sincirdilğinde kocasına eti kedi yedi diyen bir hı hı. kadının hikayesi. Hı hı. Var ki bu da çok tatlı bir hikayedir. Hı hı. Uzun izah edeceğim mesle. Bu tekrar gelişte böyle latif ve ruhani izdivaçlar olacaktır ki böyle latif güzel birleşimler olacak ki izdivaçı ve birleşim şeklinde şey yapıyorum. Bir, bir, bir Has-ı Kutsi'de Has-ı Kutsi'yi biliyorsunuz Allah tarafından söylenen Kur'an'a geçmeyenler peygamber ağzda söyleniyor, bakın e, sanki peygamber söylemişmiş gibi oluyor ama Allah'tan gerekener kayıtsız. Kutsiye'de beyan vuruldu gibi, onları ne bir göz görmüş, ne de bir kulak işitmiştir. Yani unsuri, yani madde bir kesepe madde cisim. Ve bir de mahkûdiyet içinde belli bir ölçü içinde onla mütanâli idrak etmek mümkün değildir yani o yeniden gelişi e, idrak etmek anlamak mümkün değildir diyor. şimdi gelelim haşeden sonra cennet ve cehennem meselesine. peki haşeden sonra cennetime gideceğiz cehenneme gideceğiz. Orada namaz kılanlara falan derdiler, en çok üzerinde durduğu şey, Biz, Elazim Mevlana yoldu, Yunus'un merhabalarını, Bana, bana ne, ne cennet, ne cehennet, ne bana sene gerek sene demişiz. Biz, bizim isteğimiz, arzumuz O, O'nu görmek, O'nu görme seviyesine çıkmak. Yoksa Cennet, o, o, o takdir, kendisi bilir demişiz. Şurasını hemen söyleyeyim ki, bu alimde ahiretten ancak isimler mevcuttur. Yani oradaki cennet, cehennem, işte, e, hesap, kitap, e, huri, gılman, efendim e, cehennem ze zebareleri falan. Bunlar oradaki bir takım isimlerin dünyaya, dünyadaki e, tekerürleri Acaba öyle mi? Cehennem bir... Ateş çukuru efendim Cennet hakkında bağlı bahçeli nehirler alan bir O gururla acaba nasıl vardır? İnsanların merak ettiği bu. Cennet ve onun nimetleri yalnız isim itibariyle dünyadakilere benzetilmiştir. Yani, Cenneti dünyadaki gördüklerimizle tahayyül ediyoruz. Cennetin güzellikleri, ne bişim derin? Bizim bütün insanlık, bağlı parçalık, nisinin kadar iyi iç, yani kimse dünyada olmuyor nimetler, tarif öylesin Kur'an'daki, tarif öylesin. Bu, gönültü demişsin. Fakat, mahiyet itibariyle biz bütün başkadır. Oluş itibariyle de başka. Hiç hayal aleminin mahdut, belirli bir ölçüde ve zevale mahkum, yok olmaya mahkum olan bağ ve bahçeleri. Değil mi? Bağ, bahçeye bakmazsan yok olur gider, kurur, bakmazsan bir miter sonra ortadan kalkar. E, Cennet de bağ, bahçede yok olur mu? Mesela gelir ki şey değil mi? Acaba topladığı kim kasıyor? Acaba kimi <gülüyor> kim suluyor? İnsan gelir. Kendi asılları olan nihayetsiz bedialar. Bedialar güzellikler demektir. Malik cennet bahçelerine benzer mi? <gülüyor> Şimdi bize cenneti tasvir ediyorlar. Acaba dünyadaki bağlar, bahçeler ona benzer mi? Hiç. Bakmasan ölür. Halbuki cennet ölürsüz cennetteki de ölüm, cennet, ölümsüz olduğu de ölümsüzdür. Ancak Kur'an-ı Kerim birçok yüksek hakikatleri halkın anlayabileceği bir surette bildirildiğinden nimet denince halk maddi nimetleri anlar. Pasta, çörek falan tatlı, baklava, hatta işte zevki sefa, onlar. İşte bunun için kuran Kerim, Nas'ın yani halk tabakasının, üst tabaka değil, Has, has tabakan değil, Nas tabakasının ürfet ettiği, istediği, arzu ettiği şeyleri temsili bir şekilde veya buyurmaktadır. Halka sen cenneti, cehennemi beni tarif edemesi hakiki manasıyla anladın, anlamazsın, anlamaz. O dünyayı anlar. Ha bak işte dünyada bağlar, bahçeler, <gülüyor> cehennem. <gülüyor> onu anlar. Namazı kılarken diyorlar. Ay, cennet ayındadır. Cehennem ateş çukuru. Ya insan bir diş ağrısı böyle insan cehennem haydi yaşanır. Bir aile geçimsizliği, cehennem hayatıdır. İyi bir güzel bir aile cennet gibidir. Aile hayatı, cennet gibidir. Bir, bir, bir, bir, bir, birbirini anlamış, saygı, sevgi duyuyor birbirine. Bu bir cennet hayatıdır. Ama her gün kapı, değil, kapı göz yarmak cehennem asabı insana. Yoksa cennetin, günahın zevk ve nimetlerini akıl ve hayalden hariçtir. Cennetteki hayat bu, bu anı çok daha üst seviyede bir hayat. <gülüyor> Bir hasta ehlülah nazarında en büyük niyeme ilahi didardir Allah'ın yüzünü görmektir. Ehli yani üst tabaktaki insanlar yani anadır işi şey, istedikleri şey ne cennet ne cehennem ne huru ne gılma ne köşme bir Allah'ın yüzünü görmek en büyük arzu o. Cehennem azabına böyle temsilidir. Ateş, maddeden en keskin ve en şiddetli bir azap vasıtası olduğu için. evet Bundan 300-500 sene evvel, ateş er, en korkunç şeydi. Ateşi atarım seni, anladın mı? elektrik çarpar, yine aynı şeyi görürsün. Yani bir, bir, bir trafik, trafik azasında çarpılırsın, bir köşede can çekecek, çekecek, çekecek ölürsün, aynı şey. Kur'an-ı Mibin azabı narine temsil eder. Nar ateş demektir. E, demek ki azap bir ateşte yanmak. Allah da o zaman cehennem şey kullanmış. insanlar cehenneme korkutuyor. Yoksa Allah hepimizi mutluğuna affınan mazhar boyusun. Azabın derecesi şiddeti, tasavvurların tamamıyla hariçtir. O cennetteki mükafat, e, cehennemde azap, valla dünya anlayışına göre bize gösteriyor. Görmediğin şeyi nasıl anlayacaksın ki? Onun tabi ki oradaki hayat burada gördüğün hayatın çok daha fevkinde. Azapsa çok daha çekin. E, mü Mükafatı da çok daha güzel. Yüksek bir şey. Bunu ancak eylehal olanlar en büyük bir mekafatta onun yüzü, onun yüzünü görmek. En kötüsü de onun sana sırtını çevirmesi, şekilde göstermemek. Sonra sırat ve vezin, vezin ölçü demektir diyorsunuz. Vezin meselesini deyince bunların ahirette varlıkları, Hayatı celili ile sabittir. Orada sırat da var, ölçü var, terazi de var. Yalnız bir bakın, geçen sene galiba bir Kur'an şeyinde gördüm de tefsiri açıklamasında. Diyor ki terazi, burada terazi diyor mu? Diyor, o terazi bir tane değil diyor. Birçok teraziler vardı, bir, bir, bir, bir terazi bize tatlılmaya kafi gelmez diyor. Adam Kur'an'ı kirim böyle, böyle açıklamış. Bir, bir terazi kafi gelmez, birçok teraziler var. <gülüyor> Halk böyle anlıyor. Habibi orada terazi, senin hal ve tablın bir, bir ölçüsü. Ancak bu da temsildir. Sıraat köksüne geçmek, bu, bu, bu ayaklarla maddeden bu köprüden yürüyüp geçmek demek değildir. Yani kıldan ince, kılıçtan keskinler. Kıldan ince nasıl üstüne duracağım ana? Kılıçtan ayaklar kesilmez mi? Aha. Şimdi türlü türlü buradaki azabın, oradaki kültenin korkunç olacağı anlatılıyor, anlatılmak istemiyorum. Nefsin şerrinden, kötülüğünden kendisini koruyabilmek bütün ihtiraslara ihtiraslar çok diklerin kötü duygular. Ama iyi çok iyi isteyen ihtiraslar da kötüdür. Çünkü o çok iyi ihtiraslara varamazsın. Varamadığı için de kötülersin. O da kötü bir şey. Bütün itirazlara derin bir sabır ile karşı durmak, başımıza gelen her türlü felaketlere göğüs gelmek, güzel amellerle Allah'ın gözasını tahsil etmek ve nihayet bir insanın kamil olabilmek. Öyle ince, öyle muaydecek bir yoldur ki, başta karışacak bir yoldur ki, bütün geçip hakikate vasıl olmak, kıldan ince keskindi. bütünle badireye atmaktan ya yani kılıç sırattan geçmekten daha zordur. İşte ince kılıçtan, kıldan ince kılıçtan keskin olması budur. Bu yolda bir an sapıtmak dahi büyük kayıptır. Tek doğru yolu girebilmek için uzun mesafeler katetmek lazımdır. Bezin de böyledir. Dokadır ölçüdür. Biliyorsunuz, bize şiirlerin hece sayısı veya ta ince sayısı sayısı ahirette şeyi atılmazsa günahlarımızsa iyiliklerimiz cevaplarımız bu muazzeni edilecek denkleştirecek ter girecek yani kıyaslanacak birbirine hangisi gayipse ona göre mükafat ve mücaza ceza ceza göreceğiz. Yoksa maddi bir kerazine, mani olan sevap ve matiyet tartılamaz. Yani o gün, o Kur'an-ı Kerim açıklamasını kim, kim yaptıysa onu tartılar diyor. O tartıya sevap, ağırlıkla tartılamaz ki. Yani şimdi bütün bunlardan çıkan sonuç şu. Buradaki ölçüler, oradaki ölçüde farklıyor. Biz oradaki ölçülü göremedi, bilmediğimiz için buradaki ölçülere benzetiyoruz ki cahil adamlar, bunu böyle anlarlar. Fazlasını anlayamazlar, sen cahil adama ne söylersen söyle, o kendi bildiğini yapar, senin suyundan bakmaz. O kendine böyle anlar, terazide, tarzıdan, cehennetten, cehennede, huyudan, gırmandan, çok çok içecekten iç, iç, iç, iç, iç, iç, iç, iç, başkasını anlamasın. Görülüyor ki <gülüyor> Kur'an-ı cennet, cehennem, sırat ve vezne vesaire bütün mü yani birçok bir benzetilen ayetleri temsili olduğu halde temsil ediyor. Yani ya kıyası bu benzemiyor. Hatta bazı Avrupa müellifleri, hatta müspet ilimlerin tesirinde kalan Türk ve İslam münevverleri bu hakikate vakıf olmadığından inkara biliyorum. Hatta, hatta bu iddia fakültelerinden mezun olanlardan da duydum. Aynı şeyler olanı söylüyorlar. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bence evlilik fakültelerinde tasavvuf dersleri verir mi? Veriyor musunuz? Verdi hocam. Şimdi öğretmen. Verdi. Kaçıncı sınıftan itibaren? Üç ve dördüncü sınıftarda var. Ona ayrı ayrı ayrı sınıf mı yoksa herkese veriyorum mu? Herkese. Güzel. İnşallah şuradaki yazanlar olmasın. Netice şudur ki insan daima tekamüle doğru gittiğinde İnsan yapısı o, İnsan daima tekamüle dönecektir. Allah bize öyle programlamış. Daima kötüden iyiye dönecektir. Bu fasite bile doğru gideceğiz. Kıyamet ve haşın bu konuda bu geçeden daha bir tekamül, meydana kötü bir şekil almasın. Yani daha saf, daha daha insani, daha güzel ve haşın bu şekilde ruh ma'a ceset olması ruh ve cesetle beraber hiç de edilemez. Tanrı her şeyi her şeye kadirdir. Yani e, cesetsiz e, ruhsuz bir şey e, söyleyeyim. E, haşir olmayacak. Allah her şeyi yapmaya gene bizi bugünkü cesedimize de iyi, en iyi şekilde. Onun için demişlerdi ki eee kadından 22 yaşında, erkekte 32 yaşında görecekler yani en güzel şeklimizi olduğu zamanlar görecekler gelmiştir öyle duyduk. <gülüyor> Tartını kaç var? Bakın, yere bakamadım. Var <gülüyor> mı? Şimdi yeni bir bahis. Ama bu devam edecek. <gülüyor> Tane kat Tasavvufun <gülüyor> gayesi, şimdi tarikat tasavvufun yaşamış şeklidir. Onun seni Allah'a giden yoldur. Allah'a giden yolda nasıl hayal edeceğiz? Tasavvuf bunu bize e, teori oradan öğretiyor. Ama tarikatlar ta bunu bize ameli oradan yaşamamızı demiyor diyorlar. Tasavvufun gayesi hakkın marifeti ve ona usuldur marketler ne hayvan yani, şeyler haket haket market en müşteri dedi market en müşteri dedi. Çünkü bu şeyler şimdi bir sürü derecelere göreceğiz. Bunları aile aile aile aile yaşayamayacak imkan yok. Ya bir bir makamdan gider gitti mi? Bütün makamlar değişir. Senin yani, bütün makamların değişir. Öyle bir şeydir bu. mi? gayesi? hakkın marifeti ve ona usulduğu usul, onu ona girmek onun işine girmek, Şu dışarıdan şu odaya girmek gibi usul. Bu yani şimdi geleceğiz sen yani Allah'a usul deyince Allah içine gibi dilediği bir şey sakın böyle bir şey aklınız gelmesin ya. içinizdeki bütün kötülükleri atıp sadece Allah'la dolmak bütün mesele yani Allah'a usul dediğimiz o Allah içine gir girmek gibi, bir, bir, bir odanın içine girmek gibi değildir. Allah'a Allah, Rusul Allah içindeki bütün şeytani nefsi atıp, Rahmani hislerle doğmak. Bu talebin, talebin husulüne, yani meden gelişine çalışacağı tarikat erbabıdır. Yani tarikat erbabı neymiş? Marifet-i Derecenin en üstü tabakası çıkmak. Ağzımız bu. Çıkarız, çıkamayız. Hani kapılmaya sormuşlar, nereye girse Ya Sen bu Kabe'yi desin, e, ömrüm de. İyi ya ben Kabe yolunda kim der. Bu yolda olalım. O yolda, o, o, o şeye, makamlara, ermeye çalışalım. Ancak eririz, eririz. O da avgal bir şey, şey. deyince, zamanımızda görüldüğü gibi herkesi bin türlü şekilde altada Bunu size her derste aşağı yukarı söylerim.